Pavlustan Selaniklilere Birinci Mektup Üçüncü Bölüm İşte bu özlemle daha fazla dayanacak halimiz kalmayınca, Atina'da yalnız bırakılmaya razı olduk ve Mesih'in müjdesini yayan Tanrı emektaşı kardeşimiz Timoteus'u yanınıza gönderdik. Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye sizi imanda güçlendirip yüreklendirmesini istedik. Sıkıntılardan geçmek için belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz. Çünkü sıkıntı çekeceğimizi size önceden daha yanınızdayken söylemiştik. Bildiğiniz gibi öyle oldu. Bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım. Acaba ayartıcı bir yolunu bulup sizi ayarttı mı? Emeğimiz boşa mı gitti diye iman durumunuzu öğrenmek için Timoteos'u gönderdim. Ama yanınızdan henüz dönen Timoteos İmanınıza, sevginize ilişkin bize güzel haberler getirdi. Bizi her zaman iyi anılarla hatırladığınızı, sizi görmeyi özlediğimiz kadar sizin de bizi özlediğinizi söyledi. Bu nedenle kardeşler, bütün çile ve sıkıntılarımız arasında imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk. Çünkü siz Rabbe bağlı kalırsanız biz asıl o zaman yaşarız. Tanrımızın önünde sizden ötürü büyük sevinç duymaktayız. Buna karşılık Tanrımıza sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz? Sizinle yüz yüze görüşmek, iman konusundaki eksiklerinizi tamamlamak için gece gündüz var gücümüzle dua ediyoruz. Babamız Tanrı'nın kendisi ve Rabbimiz İsa size kavuşmamız için yolumuzu açsın. Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp arttırsın. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.